Merhaba. Bir Söz Küçük'ün programında daha birlikteyiz. Bugün ben Melda sizlerle birlikte olacağım. Ve konuğumuz Ankara'dan telefonla bağlanacak bize. Uluslararası Çocuk Merkezi'nden Adem arkadaş Tibet. Merhaba Adem. Hatta mısın acaba? Evet hattayım. Merhaba Melda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle nasılsın? Sağ ol. Iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Bugün Adem'le aslında Türkiye'nin İkinci ve Üçüncü Çocuk Hakları ile ilgili yayınladığı e, periyodik rapor, e, gölge rapor, sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı gölge rapor ve e, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi'nin bu raporlara ilişkin verdiği sonuç gözlemleri üzerine konuşacağız. E, oldukça yoğun bir gündemimiz var. E, yavaş yavaş başlayalım istersen Adem. E, öncelikle birazcık seni tanıyalım. E, Uluslararası Çocuk Merkezi dedik. E, hem kendinden hem de kurumdan biraz bahsetmek ister misin? Tabii. Ben yaklaşık 2005 yılından bu yana Uluslararası Çocuk Merkezi'nde Çocuk Hakları Programı'nda çalışıyorum. Uluslararası daha önce de insan hakları alanında değişik alanlarında özellikle de mültecilerle ilgili çalışmıştım. Fakat... Yaklaşık 2003 yılından beri, 2002 yılından beri çocuklarla ilgili, çocuk hakları ile ilgili çalışıyorum. Daha fazla da hukukuyla ilgili. Ee, bizim e, yani çocuk hak şey e, uluslararası çocuk merkezi de 1949'dan beri çocuk sağlığı ve hakları konusunda çalışıyor. Ee, daha önce Paris'te e, merkezi e, bulunmaktaydı. E, merkez şu anda Ankara'ya taşındı ve Ankara'da çalışmalarını sürdürüyor çocuk sağlığı ve çocuk hakları üstüne çalışıyor kısaca ee, özellikle de çocuk hakları alanında aslında izleme çalışmaları yapıyorsunuz savunlu çalışmaları yürütüyorsunuz ee, benim atladığım başka bir şey var mı çalışma alanlarınızdan hani ee, aslında dört alanda çalışıyor hı hı. çocuk hakları ile ilgili bir çocukların katılımı hı hı. E, çalışıyor. Bir sivil toplum kuruluşları ve kendisi gibi çalışan kuruluşların kapasitesinin geliştirilmesiyle ilgili ve ağ çalışmaları yaparak çalışmaya çalışıyor. Üçüncü bir alan biraz önce bahsettiğin çocuk haklarının izlenmesi ve raporlanması. Dördüncü bir alanda tüm bu yapılanların aslında çocuk haklarının bir Alt bir dal değil de artık tüm dalların içerisinde serpilmiş bir alan olarak yerleşmesini sağlamak için, ana akım olmasını sağlamak için çalışmalar yapıyor. Teşekkür ederiz. Şimdi bugün aslında biraz bu raporlama sürecinden konuşacağız. Bu raporlardan konuşacağız ama dinleyicilerimiz için öncelikle bu ülke raporları nedir? Niye Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalamış ülkeler... Bu ilerleme raporlarını e, sunarlar. Rapor deyince aslında biz hem ülke raporu deyince hem de gölge rapor deyince e, neden bahsediyoruz? Evet. Kısaca senden acaba duyabilir miyiz? Tabii. Ee, çocuk haklarına dair sözleşme 1989 yılında tüm ülkeler tarafından herhangi bir ülke karşı çıkmadan Birleşmiş Milletler'de kabul edildiğinde sözleşmenin bir parçası da Sözleşmenin izlenmesini içeriyordu. 43. maddeden 54. maddeye kadar neredeyse sözleşmenin nasıl izleneceğini, çünkü sözleşme dediğimiz yasal bir metin, uluslararası bir yükümlülük getiriyor ülkelere. Bu yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini de yine bu anlaşma çerçevesinde izlemek gerektiğini söylüyor sözleşmeler. Hı hı. Çocuk Hakları'na dair sözleşmede de böyle bir sistem var. Bir Çocuk Hakları Komitesi kurulmuş. Bu komite sözleşmenin bir parçası. Yani sözleşmeyi onayladığınız takdirde bu komiteyi de onaylamış oluyorsunuz. Bu komitenin de gücünü, yasal geçerliliğini ve gücünü de kabul etmiş oluyorsunuz demek aslında. Böyle bir komite var. Bu komite yılda üç kere toplanıyor ve her ülke... İlk e, komit şey sözleşmeyi kabul ettikten sonraki e, kabul ettikten sonra iki yıl içerisinde ilk raporunu daha sonra da her beş yıl içerisinde düzenli raporunu vermekle yükümlü bu sözleşme gereği çocuk haklarına dair e, çocuk haklarına dair sözleşme e, gereği e, böyle bir yükümlülüğü var her ülkenin. Hı hı. E, Belki şeyden bu arada küçük bir parantez açıp tarihsel evet. olarak e, Türkiye bu sözleşmeyi 95'te resmi gazeteden evet. e, geçirdi. Aslında ilk raporumuzda 97'de vermemiş ol, vermiş olmamız ben gerekiyordu. Kesin ee, 99'da gitti Türkiye'nin ilk raporu. Aslında Türkiye hep geç gönderdi raporlarını. Bunun aslında bir anlamı var. Birincisi hani verdiği söz var bir hani hem tüm onaylayan ülkelere ki Dünyada 193 tane ülke bu sözleşmeyi onayladı yani 193 ülkeye verdiği uluslararası bir söz var ve bu yasal bir söz aslında hani şey gibi düşünün siz yasalara uymadığınızda bir şey gelir başınıza ya devletlerinde böyle sözleşmeleri vardır. Bir hani bunu yerine getirmemiş oluyor. Bir de aslında hani bir sözü de şu ki ben bu sözleşmeyi onaylayarak kendi ülkedeki tüm çocuklara ve tüm insanlara hı hı. çocukların haklarını saygı duyacağıma, koruyacağıma ve yerine getireceğime söz veriyorum demiş oluyor aslında Türkiye. Tıpkı şey gibi hani andımız vardır hı hı. ya böyle her zaman okursunuz. Bu da aslında böyle bir şey hani devlet... Devletin andı var aslında bununla alakalı. Ee, bu da hani kendi çocuklarına 25 küsür milyon çocuğa söz verdiği sözü de yerine getirmemiş oluyor aslında eğer zamanında vermediğinde. Hiç. Ama böyle bir şey var. Doğru söylüyorsun. Ee, 95'te 10 aldı. 97'de vermesi 99'u da verdi. Ne yazık ki için ikinci raporunu hiç vermedi. Üçüncüyle birleştirip e, ancak 2009 yılında gönderdi yani neredeyse 10 yıllık bir açık var 10 yılda Türkiye'de bir sürü şey değişti ve biz ne değişti ne değişmedi de Örneğin göremedik e, Aslında bugün de konuşacağımız rapor biraz bununla ilgili ama tabi e, o da bugüne kadarki bir süre, süreci kapsamıyor O da e, 2002 ile 2007 dönemlerini kapsıyor ki, Evet Çünkü e, hani e, o dönemlerde hazırlanmış şey e, ve e, üzerine de hani e, tekrar gözden geçirilip ne değişti, ne değişmedi, burada ne eksik, şunu nasıl yaparız da düşünülmeden e, hızlı bir şekilde yapıldığı için ister istemez böyle bir şey e, çıkıyor. 2006'nın sonuna kadar hı hı. çıkıyor. E, belki tam da bu aşamada aslında e, bir devletin bu raporlama e, süreci var. Bir de aslında e, gölge rapor olarak e, isimlendirdiğimiz başka bir süreç yürüyor. Evet. E, ülkedeki başka kurumların başka kuruluşların da e, hazırlayabileceği raporlar var Bunlarda gölge rapor diyoruz ya aslında şöyle e, çocuk hakları yani Örneğin kadın hakları, kadına karşı her türlü yardımmcıdan önleme sözleşmesi ve bazı bir iki sözleşmede gölge rapor diye geçiyor ama çocuk hakları komitesi genelde alternatif rapor olarak e, kullanıyor bunu hı hı. daha sonra da son zamanlarda daha doğrusu stK raporu ...olarak kullanmaya başladı. E, aslında... ...diğer sözleşmelerin hiçbirinde olmayan bir şey var... ...çocuk haklarına dair sözleşmede. 45. maddenin... ...D fıkrasında diyor ki... E, ...eğer alanında... ...uzman örgütler varsa... ...ya da kişiler, bunlar kendileri... ...rapor verebilirler. Sadece devletin... ...rapor vermesi e, gerekmiyor. Hani devlet rapor vermek zorunda. Fakat... E, ...komite böyle uzman... ...grupların raporlarını... İstiyor. Hı -hı. Bunu isteyen tek komite, tek sözleşme var. Bu da aslında çocuk haklarına dair sözleşme. E, o bakımdan da çok önemli. Elimizde hani sivil toplum örgütleri olarak elimizde çok büyük bir e, yasal güç var. Biz vermekle de yükümlüyüz bir anlamda o yüzden. Sosyal, çocuk haklarına ile ilgili çalışan örgütler olarak. Bu böyle bir rapor. Tabi bir güzel tarafı daha var. Hı -hı. Bu çocuklarla ilgili bir sözleşme ve komite sadece sivil toplum örgütlerine değil devlete de diyor ki çocuklarla lütfen yazın sözleşmeyi şey e, raporlarını. Hı hı. hatta eğer olabiliyorsa çocuklar ayrı rapor yazsınlar biz o raporu özellikle istiyoruz o rapor bizim için çok değerlidir diyorlar e, ama şimdiye kadar yani özellikle devletin verdiği raporda böyle bir süreç söz konusu olamadı evet. e, bir e, ilk komisyonları yanılmıyorsam hı. dahil oluyor hı. evet, evet. Yani bizim aldığımız bilgi şöyle, çocuk hakları ilk komiteleri, ilk çocuk hakları komiteleri hı hı. deki çocuklar aslında katkı vermişler. Fakat raporun neresine katkı verdiler? Hani nasıl, Ya bunların bir görünmüyor raporda. O yüzden de hani kesin bir şey söylemek çok güç oluyor bizim için de. Belki aslında hani raporun genel hatlarından da bakınca zaten gerek rapor ikinci ya da gerek hani raporun genel hatları üzerine konuşunca çocuk katılımının da sağlanması için ekstra çaba gerektiren bir evet. süreç olması gerekiyor. Tabii. Çünkü yani çocuklar için oldukça aslında zorlayıcı başlıkları da olabilir ya da hani bir bir sistematik bir şekilde çocuk görüşünün alınması gerekiyor. Doğru. Ya aslında şöyle söyleyeyim bununla hı hı. ilgili iki çalışma yapıldı. E, sivil toplum örgütleri tarafından e, hani belki daha da bahsederim. Evet ee, evet. Ondan zaten de... ayrıca daha detaylı konuşmak e, ben de istiyorum ama lütfen şimdi de bahset. Tabi yani şöyle e, birincisi biz 2008-2007-2008 yılları arasında Uluslararası Çocuk Merkezi, Gündem Çocuk Derneği ve Ankara Barası Çocuk Hakları e, Merkezi e, olarak e, Ankara Çocuk Hakları Platformu ile beraber. Bir proje yaptık. Bu projede çocuk haklarının izlenmesi ve de raporlanması ile ilgili bir projeydi. Bu projenin bir kısmında da çocuk katılımı özellikle vardı. Çocuklar yaklaşık 130 küsur çocuk bir araya geldiler ve uzun bir, yaklaşık 1-1,5 senelik bir çalışmadan sonra bir rapor hazırladılar. Bu rapor yayınlandı. Bir özetini de aslında o zaman İngiliz, çünkü Türkçe yayınlanıyor bunlar ama Hı -hı. Çocuk Hakları Komitesi Türkiye'den bir rapor almadığı için bizim gönderebileceğimiz sivil toplum örgütlerini ya da çocukların gönderebileceği bir raporu da değerlendiremezdi. Biz bir özetini yazıp o zaman göndermiştik. Bir Öyle bir şey var, deneyimimiz var aslında. Bununla ilgili nasıl sistematik bir şekilde çocukların rapor yapabilmesiyle ilgili bir kitapçık da var aslında hı hı. elimizde. Bununla ilgili kaynaklar da var. Bir diğeri de yine bu sefer çocuk hakları... Konusundaki aslında diğer tüm örgütleri de söyledik ama e, Uluslararası Çocuk Merkezi olarak bizim bir yönetim kurulumuza danışma, e, danışmanlık da yapan bir çocuklar grubu var. Hı hı. E, çocuk danışma grubu dediğimiz. O çocuk danışma grubuyla biz bir süre çalıştık. Onlar e, yaklaşık 10-11 sayfalık bir rapor yazdılar. Kendileri cep telefonlarıyla çektikleri resimlerle yaptılar bu raporu. E, bir de öyle bir deneyim var. Aslında bunları internetten de ulaşabiliyoruz. Belki e, web sitesini e, söylersek e, merak eden dinleyicilerimiz. Tabii. tabii e, www org adresine girerseniz e, bu yayınlara da ulaşabilirsiniz. E, orada e, diğer başka yayınlar da var e, bu konularla ilgili. Onlara da ulaşabilirsiniz. Çocuk raporunu, bir önceki çocuk raporuna ulaşılabiliyor. Fakat bu son rapora çocukların izni olmadığı için onu bebe koyamadık, ona hı hı. ulaşamıyorsunuz. Ama hani e, hem çocuklar hem biz rahatlıkla anlatabiliyoruz. Tamam, çok teşekkür ederiz bu bilgileri verdiğin için de. E, şimdi aslında yine biraz e, devletin e, hazırlayıp gönderdiği e, rapor üzerine konuşursak, yani ben de işte raporu okudum, e, hatta bir kere belki birlikte de bakma fırsatımız olmuştu yanlış hatırlamıyorsam e, baktığımızda aslında böyle içerik e, sanki tam da tatmin etmiyor okurken e, veya işte iki sene iki tane e, birleştirilmiş raporun e, içeriği kadar doyurucu gelmiyor gibi duruyor acaba sen ne düşünüyorsun yeterli mi e, özellikle de ya belki başlıklardan da burada bahsedebiliriz e, başlıkların altında değinilen konular Türkiye'deki tüm çocuklara dair bilgi içeriyor mu yoksa ya özel bir çaba harcamış mıyız bu rapor için yoksa elimizdeki verileri derleyip bu raporun başlıkları altına e, dağıtmış mıyız? E, bir onu sormak istiyorum sana. Yani şöyle aslında söylemek doğru olur. Bu kadar gecikmiş olması e, ve raporun tabii ki hani, uz, yani o, ben şeyden çok bahsetmedim ama çocuk hakları komitesinde 18 tane e, alanının e, uzmanı kişi var. Bağımsız olarak oradalar ve para almadan çalışıyorlar. Yılda sadece 3 kere Toplanıyorlar. O yüzden de hani çok fazla vakitleri olmadığı için de bu ülke raporları ve STK raporlarının sayfa sınırlamaları var. Hı hı. Ülke raporu için hani artık 60 sayfa. Hani ki Türkiye'nin bir önceki 120 sayfaydı ama artık hani başa edemeyecekleri <gülüyor> için 60 sayfalık bir rapor istiyorlar. Yani durumu açıklığıyla özetleyebilecek. Fakat içerisinde yeteri kadar da soru sormaya e, Gayet olanak öyle. verecek bir şey, rapor olması lazım. Türkiye'nin raporu aslında uzun. Hani 60 sayfadan daha uzun. Ancak 10 senelik bir şeyi tabii ki oraya sığdıramazsınız. O yüzden 10 senede değil, hani düzenli aralıklarla verilmesi gerekmesinin sebebi de bu aslında. 10 senelik bilgiyi tabii ki, şimdi 8 tane başlık var. Bu başlıkları bilmiyorum sayayım mı ama. Belki böyle hızlıca söyleyebiliriz. Çok hızlıca şey, genel uygulama önlemleri. Bu aslında şey demek, Türkiye ve diğer ülkeler sözleşmeyi uygularken gerekli mekanizmaları kurmuşlar mı? Bütçesinden tutun da insan hakları izleme... Ombudsman kurumlarına kadar her şey. Çocuğun tanımı ikinci bir başlık. Çocuğun tanımından kasıt sadece hani 18 yaşına kadar her insan çocuktur değil. Ayrıyeten diyelim ki Türkiye'de yasa ile ilklife düşmüş çocuk yaş sınırlaması 12'dir. İşte bu neden 12? 12 olmalı mı? Türkiye koşullarında daha mı yükseltilmelir vesaire gibi sorular sorar bu kısım. Üçüncü kısım genel prensipler Yani çocuk ayrımcılığa uğruyor mu Çocuğun yüksek yararı yerine geliyor mu ee, Yaşaması gelişmesi Özellikle de erken çocukluk gelişimi de dahil Gelişmesi e, yerine getiriliyor mu Ve çocuğun e, Fikirlerine değer veriliyor mu Çocuk kendisi fikirlerini e, ifade edebiliyor mu Dördüncü başlık e, e, Medeni haklar Medeni ve... hak ve hürriyetler ve Beşinci başlık aile ortamı ve alternatif bakım Altıncı başlık Temel sağlık, engellilik durumu ve refah durumu. Yedinci başlık eğitim ve kendine ait zaman ve kültürel faaliyetler. Sekizinci başlıkta özel koruma önlemleri. Özel koruma önlemleri kendi başına çok büyük bir başlık olduğu için alt başlıkları da var örneğin. Hiç onlara yalnız girmeyeyim. Çok teklif olur böyle. Belki başka bir programda konuşma Belki fırsatımız başka... olur tabii onları. Ki, tabii ki. Ama hani bu başlıkların yani örneğin çocuğun yaşıyla ilgili e, kısımda e, a, ya analiz gerekiyor bir parça. De, yani o raporda da analiz yok e, çok e, şey demek gerekirse. Hani e, 12 dedik şundan dolayı 12 dedik. Çocuğun ihtilafa düşmesiyle ilgili ya da işte evlilik yaşı 17'ye yükseltildi bir önceki rapor verildiğinde çocuk hakları komitesi de bu arada raporları izledikten sonra ülkeyle bir görüşme yapıyor bir günlük bir görüşme bu. Ee, bu günlük görüşmeden sonra da bir e, sonuç gözlemleri yayınlıyor. Diyor ki, o ülkeye, örneğin Türkiye'ye, işte şunları, şunları, şunları değiştirmeniz lazım. Çünkü bunlar sözleşmenin işte ruhuna e, ve sözleşmenin e, yazıldığı haliyle sözleşmenin kendisine aykırıdır. Yani yasalara aykırıdır. Uluslararası yasalara düzeltin. Yasalarınızı düzeltin. Uygulamalarınızı düzeltin der. Hı hı. Ee, Aslında sonuç ne, gözlemi dediğimiz şey de tam bu Görüşmenin sonrasında komitenin verdiği e, bir başka rapor. Evet yani aslında rapor değil bu biraz daha böyle karar diye düşünmek lazım. E, komitenin ülkeye Talepleri. dair kararları ve ülkenin yapması gereken hı hı. bir sonraki raporlamaya kadar bitirmesi gereken ödevleri bir anlamda. Ve bu ödevler de hani, uluslararası al alanda ilk başta da söylediğim gibi Türkiye kendisi hiç kimse zorlamadan söz vermiş. Hem tüm ülkelere söz vermiş 193 tane hem de ülkesindeki tüm vatandaşlara ama özellikle de çocuklara söz vermiş. Ben size işte ne bileyim hani saygı duyacağım, koruyacağım, hayatınızı yani en iyi şekilde gerçekleştirmenizi sağlayacağım diye. O bakımdan o sonuç gözlemleri çok önemlidir. Ve şey içinde planlama için de çok önemlidir. Türkiye ki şu anda da Beş yıllık kalkınma planını yapıyor ve o yüzden de muhakkak bu kalkınma planının planında e, ve Ayrı de yeni bir şey var biliyorsunuz pek hoşumuza da gitmeyen ama bir çocuk hakları e, stratejisi bir, evet strateji var muhakkak bu stratejinin bu sonuç gözlemlerini son çıkan sonuç gözlemlerini de e, alıp oturup tamam o zaman stratejimiz şu stratejimiz şu şunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruzu e, demesi gerekiyor. E Peki şöyle aslında hani genel olarak belki sonuç gözlemlerine baktığımızda öne çıkan başlıklar yanılmıyorum değil mi? Şu an henüz Türkçe'ye çevrilmedi resmi olarak. Yani şeyi sadece biliyoruz Türkçe'ye çevrildi fakat yayınlanmıyor. Yayınlanmadı. Biz aslında yakında bir artık hani özetini yayınlayacağız. Biz de çünkü hani onu bekledik çünkü devletin görevi bu. Devletin görevi bu şeyi, sonuç gözlemlerini Türkçe'ye çevirip herkese, olabilecek herkese ama özellikle de bazı gruplara bakın böyle bir sonuç gözlemi var, bunu yerine getirmeliyiz demesi. O yüzden de biz özellikle kendimiz çevirmedik ama bir özetini çıkardık. Bazı başlıklar var, hani örneğin şöyle söyleyebilirim, son 10 yılda gelişme olarak sadece yasal gelişmeler sayılmış komite tarafından. Uygulamada herhangi bir gelişme olmadığı söylenir. Bu da çok acıklı bir şey tabii ki. Bu bir ülke açısında. E, yasaların olması çok önemli. O yasaların yalnız uygulayacak mekanizmaların olması ve yasa, yasaların uygulanması önemli bir de. Ki galiba zaten yani çocuk hakları alanındaki birçok yasal sorundan da bahsederken hep bu. E, uygulamadaki sorunları özellikle de. ...hep konuşurken tekrar tekrar gündeme getiriyoruz... ...tekrar tekrar bunların altını çiziyoruz... ...çünkü yasalar kimi zaman çok yeterli oluyor ama... E, ...alanda çalışan uzmanların kimi zaman yeterli donanımı olmaması... E, ...yeterli eğitim süreçlerinden geçmiyor olmaları... ...ya da işte uygulayıcıların e, bu süreçleri... ...yasalarla paralel bir şekilde takip etmiyor oluşları... E, ...çok hani geri dönülemez maalesef sonuçlar doğuruyor. E tabii ki çünkü çocuk yani... Hayat tekrar yaşanabilen bir şey değil. Özellikle de çocuğun hayatı hı hı. hani gelişim dönemi tek bir kez gerçekleşiyor. Özellikle de iki dönemde çok hızlı gerçekleşiyor. O dönemleri kaçırdığınızda kaçırdınız. Onların geri dönüşü yok. O yüzden de çok önemli hani kaçırılmaması ve o yüzden de çocuğa yatırım aslında ülkeye yatırım. Ülkenin geleceğine, ülkenin kalkınmasına vesairesine yatırım demektir. Ama şu anda yatırım yapmak demektir. Şu anda çocuğun haklarını Haklarına saygı duymak, korumak ve haklarını yerine getirmek demektir. Peki, şimdi aslında şöyle belki dinleyicilerimiz için bir kere daha şeyi söylemek gerekebilir. Şu an sen dedin ya devletin sorumluluğunda aslında bunu çevirip özellikle de gerekli taraflarla paylaşıyor olmak. Şu an hangi kurumun sorumluluğunda bu? Çünkü daha önce çocuk haklarının i̇şte. izlenmesi ve raporlanmasından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme evet. Kurumu sorumluydu ama artık bu değişti. E, aile ve sosyal politikalar bakanlığı sorumlu. Hı hı. aile ve sosyal politikalar bakanlığında da e, çocuk hizmetleri bölümü var ve hatta çocuk hizmetleri içerisinde de çocuk hakları daire başkanlığı var artık hani daha da güçlü olduğunu biz e, inanıyoruz aslında bu yapının e, bir anlamda ama hani hak e, meyvelerini vermesi gerekiyor bu yapının da e, bu da bir şey e, şans hani e, çocuk şey e, Komitenin sonuç gözlemlerini yayınlamak ve bunları ruhuna ve yazısına uygun olarak hayata geçirmeye çalışmak da hani bu yeni oluşan bölüm için, yeni oluşan yapılanma için, bakanlık içinde bir şans diye düşünüyorum aslında Türkiye içinde. Aslında iyi bir başlangıç diyebiliriz belki. Evet. Peki yani senin değerlendirmenin aslında programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Konunun çok konuşulacak boyutu var ama. Ee, hani uzun yıllardır çocuk hakları alanında çalışan ve özellikle de izleme konularında bu kadar e, aktif olarak çalışan ve takip eden biri olduğun için sana şunu sormak istiyorum. Hani, e, hakikaten de umut ışığı var mı veya buradaki adımlar ne zaman atılmaya başlanacak? E, ne zaman e, komitenin verdiği bu ödevleri, senin e, altın çizdiğin ödevleri ne zaman acaba e, yavaş yavaş hayata geçirmeye başlayacağız? Ne zaman uygulamaya taşımaya başlayacağız bu yasalardaki değişiklikle? Aslında hani e, bu böyle e, nasıl derler e, yokuş yukarı bir e, yolculuk ve hani çok zor hani ama neredeyse böyle dümdüz bir duvara çıkmak gibi bir şey diye düşünün. E, bir kere dört koldan ilerlemek gerekiyor. Bence şey var hani her zaman umut var. E, bir, e, sivil toplum örgütleri olarak bizlerin e, medyanın ve diğer e, tarafların e, bir kere artık hani yani Bastırmamız gerekiyor Baskı unsuru olmamız gerekiyor Bir hani kendi üstümüze düşen görevler var Bunları yaparsak Umut daha da fazla olacak Onun dışında Bu yapı çok önemli Yeni bakanlık ve yeni bakan Çok olumlu görünüyor Sivil toplum örgütlerini de dinliyor Görünüyor fakat şu ana kadar Çok doğrudan e, hissedebildiğimiz e, adımlar e, yok. O bakımdan da biraz e, şey, e, hani be, benim için biraz şey rahatsız. E, ama hani bu umut olmadığı anlamına gelmiyor. Yapı sanıyorum çok yeni olduğu için hala oturma e, aşamasında. Belki de o yüzden bu yapıyı güçlendirmek de e, gerekiyor. E, cesaretlendirmek de belki gerekiyor. E, ama hani e, bir tara, yani bazı konularda ee, daha yakınız sonuçlara, e, bunlar böyle hani yasa oluşturma vesaire gibi konularda böyle daha yakınız gibi geliyor. E, fakat bazı konularda uygulama konularında ve uygulamanın izlenip e, hesap verebilirliğin sağlanması, hesap verebilirlik çok önemli bir şey hem insan hakları çocuk hakları alanı için çok önemli hem de demokratik bir ülke olmak istiyorsa Türkiye çok önemli hesap verebilirlik bu hesap verebilirliği yani bir kamu görevlisi eğer çocukla alakalı görevini yerine getirmiyorsa bunun hesap verebiliyor olması lazım hem yasal hem de diğer kurumsal olarak hesap verebiliyor olması lazım bunun şu anda ben sağlan, yani çok çok sağlanmadığını görüyorum. Ee, bunu sağlamak için belki de çalışmak lazım daha fazla. Ee, çünkü e, çocuğa bir şey yapıldığında genelde çocuğa yapılan yetişkinin yanına kar kalıyor. Bu da bir e, e, cezasızlık e, kültürü ortamı oluşturuyor. E, çocuklar da yetiş, yani çocuklar da böyle bir ortamda yetişirse e, cezasızlık ortamı olan bir Türkiye yeniden yeniden kendini doğuracak diye korkuyorum arada sırada. Aslında Adaletin yerleşmediği bir Türkiye yeniden yeniden kendini doğuracak diye korkuyorum bazen. Galiba bunun için de senin demin söylediğin hepimizin üstüne oldukça fazla sorumluluk düşüyor. Bir bireysel olarak sorumluluk düşüyor. Bir de aslında belki sivil alanda çalışan evet. kişiler ve kurumlar olarak oldukça fazla, özellikle çocuk alanında çalışan kurumlar olarak oldukça fazla sorumluluklar düşüyor. Gerek... Bu alanda çalışmak gerek de bunu talep etmek ve belki de kimi zaman hani bakanlığı bunu yapması için desteklemek ve cesaretlendirmek belki evet. gerekiyor. Çünkü aslında hani yapıldığında yapılabilen şeyler başka örneklerden de biliyoruz. Evet. Adem çok keyifli bir sohbetti. Programın böyle sonuna geldik. Sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. E, bitirmeden senin eklemek istediğin bir şey var mı raporla ilgili? Belki şey söyleyebiliriz. Hani bir sonraki 4. E, ve 5. raporu komiteye ne zaman e, sunuyoruz? Böylece e, talepte ediyor olabiliriz. E, 2016 yılında aslında hani vermek e, daha Hı -hı. doğrusu görüşü olmak lazım. E, raporu. E, o da aslında 4. ve 5. rapor olarak isteniyor Türkiye'de Çünkü normalde e, Türkiye'nin ee, şöyle söyleyeyim ee, 3 Mayıs 2017'de vermesi gerekiyor A, hani görüşmesi gerekiyor e, bir sonraki rapor hı hı. ama bu rapor için komite diyor ki bu rapor 4. ve 5. raporu olacak çünkü Türkiye'nin zaten 4. raporunu bu sene vermesi gerekiyordu hı hı. 5. raporunda 2017'de zaten vermesi gerekiyordu. O yüzden iki raporunuzu birleştirip yine bu sefer hani 2017'de verin ki hani bundan bir sene sonra 2012'den beş sene sonra verin ki dördüncü ve beşinci raporunuzu çocukları daha fazla mağdur etmeyesiniz ve hani gelişmeyi görelim beş sene içerisinde bir sürü şey olabilir demeye çalışıyor komite. Adem süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler verdiğin teşekkürler. tüm bilgiler için. Başka bir programda belki konuyu tekrar gündeme getirebiliriz. Emluniyetle. Görüşmek üzere. Ankara'ya da selamlar. Sağ olun görüşmek üzere. Hoşçakal. iyi haftalar. Sağ olun. Ee... Herkese Söz Küçük'ün programından iyi haftalar diliyoruz. Bir programın daha sonuna geldik. Konu çok detaylı bir konuydu. Belki konunun detaylarını başka bir hafta tekrar gündeme getirebiliriz. İyi haftalar. Hoşçakalın.